KKM Programı hazırlayan ve sunan Ulaş Bayraktar Merhabalar sayın dinleyiciler. 102.8 Mersin Üniversitesi Radyosu'nda kekeme programında tekrar beraberiz. Ben Ulaş Bayraktar. Hatırlatmakta fayda var. Programımız medya, kültür ve kent çalışmaları doktora programının sesi olarak düşünüldü, tasarlandı. Bu anlamda da kente dair, kültüre dair, medyaya dair konuları ve konukları ağırlayacağımız bir program düşünüyoruz. İlkini hatırlarsınız İlhan Hoca ile İlhan Tekeli ile yapmıştık. İkinci konuğumuz da yine bu konularda çok tanıdığımız, çok bildiğimiz, çok okuduğumuz, çok referans verdiğimiz hem şehir plancı hem siyaset bilimci hem de siyasetçi olması bakımından çok önemli bir isim. Sayın Doçent Doktor Tarık Şengül. Tarık hocamız ODTÜ'de öğretim üyesi. Doçent Doktor kendisi. Ama aynı zamanda Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi Başkanı'ydı ve aktif siyaset de bulundu. Hoş geldiniz. Hoş Onur bulduk, verdiniz. Ee, böyle bir programa sizle başlamak da ayrı bir keyif ve gurur kaynağı oldu bizim için. Ee, bu biraz önce de söylediğim gibi bizim bu programın altyapısını oluşturan doktora programı Medya, Kültür ve Kent İ İletişim Fakültesi Mimarlık Fakültesi ve İktisadi İdari Bilimleri'nin ortaklaşa bu kent konularını medya ve kültür üzerinden değerlendirmenin bir yolu olarak görüyoruz. Bu konuda da ...sizinle başlamamız çok çok uygun düştüğünü düşünüyoruz çünkü özellikle bu gezi olayları sürecinden sonra... ...bunların hem medya, sosyal medya, hem kentin, hem siyasetin bir araya geçtiği bir e, siyasal atmosferde yaşıyoruz. Öncelikli olarak bu şeyden başlayabilir miyiz? E, kentin e, metalaşması, kentin siyasetin bu kadar bir ana konusu haline gelmesi ve bu... bu bu temanın altındaki medya ve kültür boyutlarından bahsederek başlayalım. Ee, sonra devam ederiz zaten. Yani şöyle, şöyle bir tespitle başlamakta yarar var. Bir kere tabii burada medya, kültür, kent konusunun e, bir e, ortak çalışma alanı olarak tespit edilip... ...bir doktora programına, buna paralel olarak böyle radyo programlarına konu olması önemli. Çünkü e, yani işte biz akademik dünyada biraz... ...ilgi alanlarını, e, uzmanlık alanlarına ayırarak e, hep analiz ediyoruz. Yani medya bir tarafta, kültürel çalışmalar bir tarafta, siyaset, bilimi, sosyoloji, kamu yönetimi... ...hepsi kendi uzmanlık alanlarında bir, e, bir şeyler söylüyorlar. E, ama e, bir yandan da ilişkili, ilişkisel bir dünyada yaşıyoruz. Yani bunların hiçbiri birbirinden bağımsız, tezahür etmiyor... ...çalışmıyor. Şimdi o anlamda... ...böyle bir odaklanma için bir kere ben... ...emeği olan herkese... ...hem teşekkür ediyorum hem de başarılar diliyorum. Çünkü bu türden bir... ...ortaklaşmanın... ...içinde bulunduğumuz... ...dünyayı anlamak açısından... ...özel bir önemi var. Yani şimdi geziye... ...siz... ...vurgu yaptınız. O sürecin kentlerde... ...ortaya çıkan... ...bazı hoşnutsuzluklardan... ...kaynaklanışı, bunun... Ee, çeşitli boyutlarıyla e, kültürel, ekonomik e, değerler, kimlikler, e, bu kimliklerin bir kısmının dışlanışı, kaynaklardan pay alma, alamama, kamusal alanın e, yok edilişi, giderek daralışı, e, bütün bu e, rahatsızlıklar ama bunların ötesinde e, bunların bir tepkiye dönüşüşü ama belli ölçülerde de bunun bir Medya sorunu olarak tezahür edişi e, altı çizilmesi gereken bir e, konu. Çünkü işte tam da o e, çok farklı alanlara ayırdığımız dünyanın e, bir araya geldiği bir yerde gezi. Evet. Yani çok, çok farklı kaynaklardan beslenen sorunlar, hoşnutsuzluklar. E, hani günün birinde e, bir tek olay üzerinden insanları e, sokağa döktü, meydanlar, caddeler... E, kamusal alanlar bir anda e, iktidarın mekanı olmaktan çıkıp e, daha e, başkaldıranların e, rahatsızlıklarını ifade etmek isteyen geniş kitlelerin e, ifade alanlarına dönüştü. Şimdi tam da bu noktada medya meselesine de küçük bir değineyim ondan sonra başlayalım. Niye önemli? E, o süreçte gördük ki e, ana akım medya büyük ölçüde bu süreçleri... Aktarmak konusunda kirçikli davrandı, geri durdu. Bu da tepkiler topladı, yanlı verildi bütün bu süreçler. Ee, ama bir başka boyutuyla belki bu eleştiride ve eleştirinin konulduğu rahatsızlığaşıldığı o da sosyal medya alanı. Dolayısıyla oradan e, bilgiler, e, insanların Protestoları bu protestoların içindeki repertuarları bir sürü boyutuyla gezi bir anda e, yerel bir olay olmaktan çıkıp Türkiye'nin meselesi haline geldi. Bu tabi bir medya meselesi de aynı anlamda onun için hani bu e, farklı alanların bir arada değerlendirmesi e, konusu önemli. Onun için bir kez daha e, Kur'an arkadaşları emeği geçenlere e, gerçekten e, teşekkür ediyorum kutluyorum. Başarılar diliyorum. Şimdi e, gezi meselesinin e, Türkiye'de e, önümüzdeki dönemde kamusal yaşamın, siyasetin, ekonominin, Türkiye'nin gidişinin e, alacağı şekil açısından sağlıklı değerlendirmesine ihtiyaç var. Yani bir kere e, bu sürecin nasıl okunacağı, nasıl anlaşılması gerektiği e, önemli bir ee, soru olarak önümüzde duruyor ee, Bir çalışma alanı olarak önümüzde duruyor Dolayısıyla bir e, yönüyle bu değerlendirme aslında bundan sonrasına da yön vermek açısından Sadece geçmişi ve bugün anlamak açısından değil Geleceği şekillendirme açısından da önemli Burada tabii e, bir e, kent meselesi olarak geziye bakabiliriz Yani gezide ortaya konan temel talep bir kamusal alan aslında ortadan kaldırılması işte belli başka bir e, biçime bürünmüş işte burada bir top çıkışlısı biçiminde e, bürünmüş bir aslında e, alışveriş merkezine dönüştürülmesi neden duyulan hoşnutsuzluk olarak bir e, karşı çıkış olarak başladı sonra oradaki tutumlar e, işte güç kullanımı şiddet vesaire bunu bütünüyle Türkiye'nin bir sorunu haline getirdi. Şimdi bu türden bir süreci nasıl anlamalıyız sorusu. Sadece bugün hani buna karşı çıkanların kendileri açısından değil bu mevcut iktidarın kendi geleceği açısından da önemli. Yani bu sorunun nasıl anlaşılacağı yani hani nereye konacağı herkes açısından geleceklere açısından bu kesimlerin önemli. Burada tabi çok temel bir tespiti yapmak lazım. Bugün kent dediğimiz e, yaşam alanı e, bu ölçek aslında e, gerek Türkiye'nin kendi siyasal dinamiklerinin ama gerekse dünyayı anlamak açısından çok merkezi bir konuma geldi. Yani bugün artık konuştuğumuz kent e, ulusal ya da ulus ötesi siyasetin altında yereli temsil eden biraz daha ona boyun eğen e, düşük ölçek dozajlı bir siyaset. Ve siyasi süreçlere karşılık gelmiyor. Kent siyaseti ve kent bugün ekonomik yaşamında, siyasal yaşamında, kültürel yaşamında e, merkezinde e, bir anlamda hani bu geziye yol açan süreçler e, her ne kadar kentin ötesinde de boyutlar taşıyorsa da bence eğer gezi ve benzeri türden bugün Türkiye'nin siyasal sistemi açısından da sorun olan bir sürü konu eğer anlamlı biçimde, tartışılacaksa bunlar hani ben şu tür bir metaforu kullandım yani hani e, kanser hastalarına yönelik bir biyopsi yapılacaksa burada hani bir e, bu süreci kanserli bir süreç olarak şey yapsak kent bunun biyopsisini yapmak için iyi bir yer diye düşünüyorum çünkü buradaki bütün o tartıştığımız kritik süreçlerin hemen tamamı ya kent merkezli ya da kentlere yönelik önemli e, sonuçları var. Ben o çerçevede baktığımızda e, bir e, ...metalaşma süreci dediğim bir süreci çok merkezi bir konuma koyduğum. E, oradan bakmamız gerektiğini düşünüyorum ama ikinci bir boyutunun da Türkiye'de bir muhafazakarlaşma meselesi olduğunu. Bu iki tane aslında e, birbirinden görece bağımsız ama bir siyasi ortam içinde giderek birbiriyle ilişkilenerek işleyen iki e, boyutlu bir projenin... ...aslında Gezi'ye yol açan süreç olduğunu düşünüyorum, oradan bakmamız gerektiği kanaatinde. Evet hocam buna bi biraz sonra belki biraz, bi biraz daha değinir, bu metredalaşma çok önemli. Bu e, sempozyumun açılış oturumunda da e, ayrıntılı olarak tartışmıştınız ama ona gelmeden önce... ...şu anda hepimizin gündeminde, bütün sosyal bilimcilerin ve siyasetçilerin gündeminde Gezi var. Fakat sizin e, geçen sene kaydedilen ve daha sonra yazın bir artı bir dergisinde yayınlanan söyleşiniz, daha gezi olayları olmadan dile getirdiğiniz noktalar bir ...kihanet boyutunda bir takım öngörüler taşıyor. Orada e, gerçekten de çok önemliydi. Zaten kentsel çelişki kitabınızda yaptığınız... ...dönemlendirme çalışmasının biraz daha güncellenmiş bir haliydi. Yani e, kentin geçtiği aşamalardan bahsediyordunuz. Devletin kenti, emeğin kenti ve sonra sermayenin kenti olarak. Bir onu e, o röportajı okumamış dinleyicilerimiz için... ...bir kısaca özetleyip ondan sonra bu sermayenin kentinin... E, ...çelişkilerine ve mücadelelerine girmek istiyorum. Onu bir kısaca e, hatırlatabilir miyiz hocam? Evet yani o değerlendirme tabii daha önce aslında İstanbul'da e, bu süreçler hani bir protestolara dönüşmeden önce Taksim Meydanı ve onun içinde Gezi Parkı'nın dönüştürülmesine ilişkin olarak Perihan Bayraktar arkadaşımızın yaptığı bir e, Türkiye'nin ilk e, şehir plancısı Gelin e, yaşamına ilişkin bir belgeselindeki aslında mülakatta e, geçen ya da orada bu mülakat sırasında hı hı. E, seslendirdiğim görüşlerde orada gerçekten hani e, gezi sürecine yönelik önemli ipuçları var çünkü bunun bir taksim meydanı üzerinden patlayabileceği bütün bu hoşnutsuzlukların e, bu sürecin yeni mücadele formlarına evrilebileceği alışa geldiğimiz hiyerarşik yapıların dışında yeni bir takım Protesto biçimlerinin belli bugüne kadar siyasette çok da böyle merkezinde görmediğimiz aktörlerin bu sürecin parçası olabileceğini söyledim. Ama bu bir hani kehanet meselesinden çok aslında o yönde bir gidişin aslında uzun süredir görünür olduğu kanaatindeyim. Dolayısıyla hı hı. O anlamda hani bir e, bilim insanının görevi bir miktar da e, geleceğe yönelik e, öngörüde bulunmaktır. O çerçevede değerlendirilmeli diye düşünüyorum. Çünkü hani buradaki önemli nokta hani benim e, öngörülerimden çok e, aslında olayın o kadar da öngörülemez olduğu e, türü bir değerlendirme çok doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü Türkiye kentleri uzun süredir aslında e, birbirinden kopuk görünen süreçler içinde kaynıyor. Bunların e, belli bir noktada belli bir e, koordinasyonu e, ne dayanıklılıkta olduğunu çok tespit etmek mümkün olmasa da e, sağlayıp daha büyük bir toplumsal e, harekete ya da bir e, başkaldırıya dönüşebileceği bence uzun süredir görünüyordu Türkiye kentlerinde. Şimdi bu çerçevede baktığımızda bir başka çalışma çerçevesinde Türkiye'nin kentleşmesini dönemlerken aslında e, en azından üç tane mantığın kendi içinde daha alt mantıklarda taşıyan biçimde kentlere şekil verdiğini görüyoruz. Yani bir tanesi tabii bu e, devletin mantığı var kentlerde e, ve de devletin kendisi o mantık çerçevesinde kentleşiyor. Her dönemde de bunun özellikleri de değişiyor. İşte cumhuriyetin kuruluş döneminde tabii bir ulus devletleşme sürecinin içinde bir yandan devleti bir yandan ulusu kuran bir kentleşme formülüyle karşı karşıyaydık. Ee, bunun tabi sonucu Ankara'nın başkent oluşundan o başkent ama başka kentlerde de e, gördüğümüz bir biçimde kendi içinde bir devlet hani bir kenti nasıl kurar kendi iktidarını nasıl kurar vatandaşını nasıl mekana kodlar nasıl e, kentin içinde iktidarını görünür kılan hatta e, gizlice çalışabilişine izin veren mekansal formları ...kodları, sembolleri nasıl kurar? Bu kendi başına bir soru ve yani hani ben daha çok Ankara kenti üzerinden baktım ama diğer kentler üzerinden de okuyabilirsiniz. Yani işte bir yeni başkent içinde bir yeni şehrin kuruluşu, büyük bulvarların açılışı, o geleneksel organik yapı karşısında daha devletin kontrolünün olduğu, daha grid planlarla bezenmiş... Daha gösterişli binaların, kamu yapılarının, devlet mahallesinin olduğu bir e, kent formu ve e, içeriği. Ama onun ötesinde işte Atatürk Orman Çiftliği sonrasında üniversiteler biçimde karşımıza çıkan, e, daha devletin ötesine de geçen kamusallığı da temsil eden bir takım alanların inşası aslında bir yandan da devletin iktidarını kuruşuna olanak sağlayan bir e, kurucu unsur olarak kent mekanını ve mekanı e, gerçekten bir tabaka olarak önümüze koyuyor. Yani biz buna işte devlet tabakası olarak okuyabiliriz ki bu zaten sadece Cumhuriyet'in erken yıllarındayız. Sonra da devam eden bir tabaka. Ama oradaki mesele bir yandan en hani devleti inşa ediyorsunuz. O bir iktidar tesis ediyor. Onun kendi mekanları var. Kamusallığını oluşturuyor. Ama bir yandan da işte sembolleriyle, cadde isimleriyle, aidiyetleriyle bir de bir ...ulus kuruyor. Bu iki süreç tabii Türkiye'nin kentleşme tarihinde sadece Ankara için değil Ankara'nın ötesinde diğer bütün kentlerde de kendisini... ...İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcına kadar çok baskın biçimde hissettiriyor. Yani bu içinde kuşkusuz emek gücü de kentleşiyor. Ee, sermayesi de kentleşiyor ama baskın olarak, karakterize özellik olarak o erken dönem biraz da ulus devletleşme sürecinin geç bir ulus devletleşme sürecinin de parçası olarak Türkiye kentlerinde devletin kendisini e, ulus devletini ulusunu inşa ettiği bir e, kentleşme katmanı olarak kurmasıyla Şimdi ikinci bir katman tabi bu proje e, biliyorsunuz ikinci dünya savaşı sonrası ciddi bir meydan okumayla da karşılaşıyor. Aslında bu meydan okumak okuyanların meydan okumak istedikleri bir süreçte değil. E, ama bu e, daha çok bir durum olarak devletle karşı karşıya gelinen bir e, süreç. Burada tabi e, kırdan göç eden işte tarımda me me mekanizasyon traktörün diğer yeniliklerin girişiyle Kırda çok ciddi biçimde açığa çıkan bir nüfusun kentlere hızla akmasını getiriyor. Büyük kentlere ki Mersin'de bundan, Adana'da payını alıyor. Ve burada görüyoruz ki bir 20 yıllık süreç içinde bu tür bir göçle kentlerin nüfusu iki katına çıkıyor. Ve burada e, devletin o dönemde sermayenin kentleri çok tabii çok gözettiği bir dönem değil. Daha çok bir sanayileşme üretim alanında bir büyüme modelinin İtalikameci türden bir sanayileşme modelinin hakim olduğu bir dönemde. Ee, emek gücü kentine geldiğinde ne e, ekonomi aracılığıyla piyasa güçleri aracılığıyla ne de devletin aracılığıyla kente, kenteşebilecek bir kaynağa sahip olamıyor. Yani gelişme var ama iş gücüne hemen dahil olamıyorlar. Devlet bir sosyal politik olarak kentlerde e, emek piyasasında da konut piyasasında da e, çok aktif bir rol oynamıyor. Dolayısıyla burada bir bu emek gücü kentleri Kısa sürede saran ve dediğim gibi 20 yıl içinde kentin nüfusuna bir kat daha nüfus katan bu büyük yoksulu insanlar. Kent yoksulu ama daha da önemlisi kentin emek gücü haline dönüşürken kendi mekanlarını da yaratmaya başlıyor. Bu daha çok hani devletin çeperinde ya da orta sınıfların kurduğu kentin çeperinde ona çok dokunmayan. Ama dokunmasa bile onun temel kentleşme mantığını e, bir anlamda çok değiştiren, ona meydan okuyan bir başka kent formu çıkar. Bir kere tabii özel mülkiyet gibi bir hakkın ihlali, devletinin en önemli garantinin en önemli buna meydan okuyor. Gidiyor kamu arazilerinin özel alanları işgal ediyor. Ama bunu işgal edip hani meydan okuyayım diye değil de var olabilmek için yapıyor. İşte gece konda alanları çıkıyor. Ekonomide e, emek piyasasına giremediği yerde en formal sektör iş portası e, işte e, diğer bir takım işte tamircisi e, işte ev e, hizmetleri yapan e, hizmetli insanları vesairesiyle daha en formal bir e, ekonomik mekanı da kuruyor. Bunlar tabii kentlerde bu kez işte o hem devletin hem orta sınıfın mekanıyla çeşitli çelişkiler yaşayan, onun formal ekonomisi karşısında formalliği, onun e, apartmanı, e, daha böyle düzenli konut alanları, imarlı, ruhsatlı, kodlanmış konutları karşısında da daha e, gece konduyu, koyuyor ve bu bir aslında emek gücünün kentleşmesi olarak karşımızda. Şimdi ama bu ikisi arasındaki bu çelişki hani o devletin kontrol etme, yönetme e, mekana kodlama planlı hale getirme türü bir idealinden e, çok ötede bir durum yaratırken bir çelişki ama zaman içinde bu iki kesim arasında sadece çelişki değil belli ilişkilenme formlarında çıkmaya başladı düşünüyorum. Bu tabii biraz kentlerin nüfusunun yarısı böyle olunca devletin de orta sınıflarında kabullenmesi gereken bir ...durum olarak da ortaya çıkıyor ve zaman içinde... ...uyumlanıyorlar. Şimdi... ...bir üçüncü katman ama burada aynı... ...özellikleri taşımıyor. Daha farklı dinamiklere... ...sahip. Bu seksen sonrasının... E, ...kent mekanını... E, ...büyük ölçüde metalaştıran... E, ...ve... ...kentin kendisini bir... ...sermaye birikim süreçler açısından... ...önemli hale getiren bir başka katman. Ben ona e, sermayenin kentleşmesi... ...dedim. Şimdi burada... ...kritik mesele şu. Şimdi... ...seksenlere kadar... Kent, küçük ölçekli aktörlerin kenti. Büyük işler, daha çok sanayi, üretim, e, işte ulusal siyaset e, uluslararası politika alanında oluyor. Şimdi 80 sonrası meselede e, dışa açık büyüme modeli, üretimi giderek hem devlet açısından hem de e, büyük sermaye açısından e, daha marjinal hale getiriyor ve giderek artan biçimde, borçla da desteklenen bir biçimde, e, önce devlet 80'li yılların işte 84'lerden başlayarak işte bu Anap dönem belediyeciliği dediğimiz daha altyapıya yönelen büyük yatırımlar yapan, imaraflar çıkartan bir bakışla önce devlet. Ama onun açtığı yolda sermayenin kendisi de giderek üretimden çok kente bakan. Yani diğer şeylerin çok da bir değerlenmiyor burada finansallaşma, diğer rant sektörleri vesaire ama bunların içinde kent artık büyük sermayenin... Bir anlamda odağına aldığı büyük rantların elde edilmeye başlandı. Buna devletin önemli bir fırsat sağladı. gerek yaptığı harcamalar gerek altyapı yatırımları gerekse de imar hakları konusundaki daha esnek tutumlarıyla bir anlamda artık kent Fabrikanın olduğu yerde olmaktan çıkıp giderek artan biçimde kocaman bir fabrikaya ama bu kez hani endüstriyel anlamda bir üretimden değil kent mekanının kendisinin bir meta olarak üretiminden söylüyor. Şimdi bu metanın bir ham maddesi var. Kent açısından baktığımızda. O ham madde e, birincisi tabi e, bir bugüne kadar girilmemiş daha doğal çevre diyebileceğimiz alanlar ki görüyoruz bugün. Mesela İstanbul örneğinde e, kuzeye doğru Giden bir yeni kentleşme dinamiği büyük projeler şeyinde. Şimdi orada mesela üçüncü havalanının yapıldığı yer yüzde doksanı e, orman Anladım. ve göl alanı. Üçüncü köprü vesairesiyle. Bütün o şeyin bir tane hani kendisine o kenti metalaştırırken meta bulduğu yer tıpkı bir ham madde gibi bir kere bu daha önce girilmemiş alanlar. Ama bunlar tabii e, daha kentin çeperinde kimi durumda büyük proje halinde yapıldığı için o dışında bile olsa merkezi iyileşmeyi sağlayabilen şeyler. Şimdi... Ee, bu tür bir metalaşma sürecinin diğer iki boyutunda biraz önce örneğini ya, ya da tartışmasını yaptığım o devletin ve emek gücünün mekanları var. Şimdi bunun içinde tabii e, emek gücü dediğimiz özellikle yani, e, o üretim döneminin, endüstriyel dönemin, e, gelişme paradigmasının önemli bir iş gücü emek deposu gece kondular. Bir ölçüde bu kesim aslında işlevselliğini de bu tür bir mantık etrafına yitirmiş de Çünkü üretimi büyük ölçüde büyük kentlerden dışlandığını da biliyoruz. Genel olarak da bir üretimden uzaklaşmanın olduğunu biliyoruz. Şimdi bu tür bir kesimin mekanları yani gece kondular. Bu geçtiğimiz dönemin ve içinde bulunduğumuz dönemin e, mekanı metalaştırma dediğim süreçleri açısından hedeflerinden biri haline geldi. Şimdi Hı. burada tabii e, bir anlamda o metanın mantığı... Kapitalist kentleşmenin mantığı kendisine ait olmayan mantıkları, mekanları e, ve de e, bu e, tarihin ve coğrafyanın dışında kalan e, tüm e, o e, meta mantığını taşımayan e, coğrafyaları kendi içine doğru çekiyor. Bu süreç tabii e, kimi durumda? İşte devletin mekanları olarak karşımıza çıkıyor ki gördük çok hızlı biçimde büyük kentlerde özellikle ama sadece büyük kentlerde değil e, taşla denen kasaba düzeyinde bile yer yer karşı karşıya kaldığımız ve şeker fabrikasından çimento fabrikasından bütün bunların özelleştirme süreçlerinde asıl özelleştirme onların o özelliklerine yönelik değil Sümerbank arazilerinde vesaire daha çok arsalarını ele geçirip Oraları bir hani meta sürecinin içinde işte büyük rezidanslara vesaire çevirme biçiminde karşı karşıya kaldığımız bir durum oldu. Ki kamusal mekanların e, işte bir başka boyutuyla kimi durumda yeşil alanlara bile e, bir hedef haline getirerek baktığını e, biliyoruz. Bu tür bir metalaşma mantığını işte Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği, e, Orta Doğu Teknik Üniversitesi yakın zamanda bir örnek. İstanbul'da ama gezi olaylarına yol açan e, biliyorsunuz orası... Ee, İnönü Gezi Parkı'dır. Ee, o tür bir alanda bu tür bir dönüşümden e, bir anlamda etkilendi. Hedef haline geldi. Ne oluyor orada? Ee, bu tür bir metalaşmanın dışında kalmış mekanları alıyorsunuz. Hızla onu aslında bir ham madde gibi kullanıp bir meta üretiyorsunuz. O metanın adı e, kent mekanı. Dolayısıyla yani bir yandan daha önceki dönemin o katmanlarını e, bir yandan doğal Bozulmamış ya da sınırlı biçimde kente entegre olmuş o meta zincirine girmemiş mekanları tıpkı bir ham madde gibi işleyeceği bir malzeme gibi e, içine çekiyor bugünkü kentleşme biçimi. Ama sorun şu yani bu e, bir üretim sistemi haline geldiği andan itibaren e, yani her gün daha fazlasını isteyen bir sistem. Yani çünkü ekonomik büyüme artık buraya endekslenmiş durumda. Dolayısıyla bunu sağlayamadığınız zaman... Ekonomimizde durmaya başladı. Onun için hani inşaat sektörü vesaire üzerinde bu kadar vurgu var. Çünkü bu yani hani her gün her büyüdüğü aşamada yani Türkiye ekonomisi yüzde beş büyüyorsa önümüzdeki yıl geçen yıl e, tükettiğinden ya da meta zincirine soktuğu kent mekanından yüzde beş daha fazlasına ihtiyacı var. Türü bir doğrusal şeyi saadet kurmak çok da, çok da yanıltıcı olmaz. Bu tabii bir refah yaratma yolu ama şimdi sizin deyiminizde tam da bir saadet zinciri çünkü yeni girmesi lazım, yeni girdi evet. oluşması lazım. Girdi oluşuyor bir de bir tabii bu paylaşımda asıl saadetler Hı. oluşuyor galiba. Tabii. Çünkü yerinden ne diyorsunuz? örneğin insanları birileri el koyuyor el koyanlar kazananları ama yerinden edilenler kaybedenler olarak çıkıyor mesela hani bunun en dramatik örneklerinden bir tanesini daha kültür meselesi üzerinden de koymak mümkün İstanbul'da tabi solukul örneği var yani çok bariz ve çok hakikaten iç acıtıcı da bir süreçti i̇şte Roman nüfusun oradan çıkartılışı zayıf bir kesim olarak güçsüz bir kesim olarak Sonra hani oraya böyle bir baktık ki yeni orta sınıflar, villa türü konutlarla geldiler. Yani şimdi bunun tabii devlet tarafından gerçekleştiriliyor olması da kendi başına e, dramatik. Çünkü toplumun içinde sizin vatandaşınız olan bir kesimi hani e, dışarı itiyorsunuz. Sonra başka bir kesimi içeri taşıyorsunuz. Bu süreç tabii bir kimlik meselesinden öte. Aynı zamanda e, bir ranta kiminel koyacağı meselesi. De. O anlamda da bir saadet zincirine üye olabil, olmak ya da olmamak diye de bir yeni Evet. bölüşümden pay alma modeli ortaya peki çıkıyor. bu saadet zincirinin yani en azından bu metadan pay alamayanların rızasını üretmek için mi başvuruluyor muhafazakarlaşma dinamiği yani o çünkü yerinden edilen insanların rızasının daimi kılınması lazım. Evet. Şimdi bu süreçte iki tane önemli dinamik var. Yani bugünkü tabii değerlendirmede bunları detaylı analiz edemedik ama bir tanesi bu sürecin şöyle bir dinamizmi içeriyor. Şimdi bütün bu süreci neoliberalizm derken devlet müdahalesi derken yukarıdan aşağı büyük aktörlerin kimi durumda devlet kimi durumda büyük sermaye girişimciler vesaire olarak kuruyoruz ama bu sürecin ee, sadece yukarıdan aşağı çalıştığını söylemek olan haklı değil. Yani bunun ötesinde bir durum var. Ee, şimdi bir kere tabii e, iki tane burada önemli e, girdiği e, dikkate almamız lazım. Bunlardan bir tanesi e, bir kere tabii e, bu oyun kentte tek oyun. Yani bütün kentlerimizi yani neredeyse çok böyle birbirine benzer biçimde kuşkusuz mesela İstanbul örneği e, makina hani o kentsel makina çok büyük olduğu için çok daha çarpıcı ama Mersin'de bunun çok gerisinde değil ya da İzmir ya da Ankara ama orta küçük bu, bu yerlerde bile bu türden bir dinamizmin olduğunu biliyoruz ve çok benzer işliyor e, fakat gerçekten kentte bunlara alternatif olabilecek bir başka oyunda yok. Şimdi onun için bir kere iki tane süreç ortaya çıkıyor. Bir tanesi küçük ölçekli aktörlerde ve hatta zarar görenlerde bu oyunun dışında kalmak konusunda çok şey değiller. Çünkü başka da bir oyun yok. Onun için hani dışında kalmak kaybetmek demek. Ama aynı biçimde bütün bu sistemin tek başına yukarıdan aşağı kurulabildiğini söylemek de mümkün değil. Dolayısıyla bunun yukarıdan aşağı empoze eden aktörler aynı zamanda aşağıdan yukarı süreçlerinde önünü yer yer açıyor ama yer yer açıyorlar. Mesela İstanbul'da Fikirtepe örneğinde şöyle bir uygulama var işte orada çok geniş bir sorunlu konut alanı var ruhsatlı değil. Dike gece kondular var 4, 5, 6, 7 katlı ama bir yandan deprem riski altında eser. Şimdi mesela buradaki dönüşüm süreci gerçekten yukarıdan aşağı başlıyor. Diyor ki devlet yani burayı, burayı ben dönüştürmek istiyorum ve bu dönüşümü piyasa güçler aracılığıyla yapacağım. Ama diyor siz Fikir Tepeliler yani bir araya gelin. Bütün bir ada yani bir ada bin tane hak sahibinden oluşuyor anlaşırsanız bir müteahhitle diyor. O arada 8-10 tane müteahhit geziyor orada. Büyük ölçekli müteahhit. Anlaşırsanız diyor mevcut imar haklarının 3-4 katını, 4 katını vereceğim diyor. Yüzde yetmiş anlaşırsa 3 katını, yüzde elinize giderek düşüyor. Eğer diyor şey yaparsanız bugünkü imar haklarını kullanırsınız. Anlaşamazsanız. Şimdi tabii bu sürecin o yukarıdan aşağı tanımladığımız dinamiği müthiş bir biçimde aşağıdan yukarıda tamamladığını görüyoruz. Çünkü hani şöyle bir hale gelmişti Fikirtepe'ye ben yani bir arada araştırma yaptığım için söylüyorum. Gidip konuştuğumuzda karşımızda aslında yerel girişimciler olarak çıkıyor. Yani gece konduluğu ya da ruhsatsız konutların sahipleri. İşte diyor ki yani hani bu altın vuruş benim altın vuruşum ve kent mekanından bu doğan ranttan ben de payımı alacağım. Bu işte tam topun ayağıma geldi ve benim de skor kaydedeceğim nokta. Dolayısıyla hani müteahhitleri çağırıyorlar. Müteahhitlerin her biri tekliflerde bulunuyor. Onların teklifleri arasından değerlendirmeler yapıyorlar. ...seçimler yapıyorlar, sonra kaygılanıyorlar bu seçimlerimiz doğru muydu vesaire ama ortada bir, te, bir, bir gerçek var ki bu süreç nasıl işlerse işlesin... Eee, ...gördüğümüz süreç sadece yukarıdan aşağı çalışan bir süreç değil. Bu süreç hegemonik olduğu ölçüde, kentteki benim hani şöyle tanımlıyorum, kentteki tek oyun buysa... ...bu hegemonik bir oyundur artık. Dolayısıyla herkesin eee, olmasa bile toplumun dikkate değer bir bölümünün de bu oyunun dışında kalmak istemediği bir süreçle karşılaşıyorsunuz. İstelleştirilmişler süreç evet, ama başka boyutlar da var. İkinci bir boyutu bu birinci boyutu. İkinci boyutu da devletin başka mekanizmalarda bu entegrasyon sürecinde çalışıyor. Çünkü bu rant makinasının tümüyle yukarıdan aşağıya çalıştığı bir durumda hani 99'a karşı bir türü bir şey kurmak mümkün. Yani hani bu 99'a karşı bir biliyorsunuz bu e, Occupy, Occupy Wall Street bu Wall Street'in işgaline yönelik olarak e, borsanın işgaline yönelik e, süreçte ortaya atılmış bir rakamdı. E, bir miktar sembolik tabii. Ama hani 99'a karşı bir değilse, hani 95'e karşı 5'tir. Ama yani refah zincirinin içine bu süreçte eklemlenebilenlerin sayısı çok düşük. Bu haliyle bu sistemin üretebilmesi kendisinin mümkün değil. Dolayısıyla bunun bir toplumsal iktidar haline gelişi, kentteki tek oyun haline gelişi bir miktar bu kaynaklarının bir bölümünü de topluma şırınga etmeyi gerektiriyor. İşte onu... Kimi durumda yoksulluk yardımı kimi durumda e, işte kömür yardımı kimi durumda bir e, para yardımı e, işte başka türden bir takım e, aynı ya da nakdi şeyler e, yerel yönetim belediye yardımları olarak görüyoruz ama bir biçimde bu bir e, iktidar ağı olarak toplumun Alt katmanlarına doğru da sirayet eden bir süreç. Ama dediğim gibi sadece yukarıdan aşağı işlemiyor. Mesela bunun bu tür kaynaklara ulaşabilenlerin ya da orant oyununa girebilenlerin kendisini bir süre sonra ayrıcalıklı gördüğü, bu tür bir yapı içinde kendisini dışında kalanlara göre değerlendirip iyi hissettiği ama minimumunda hani bu oyunu dışına çıkarsa elindeki bu küçük kaynağı da yitirebileceği kaygısını taşıyarak ona sarıldığı bir sahiplenme aşağıdan yukarıda bir sahiplenme durumunu yaşıyoruz. Hı hı. Dolayısıyla hani bu sürecin tek başına e, bu eksende otur, o, okunması mümkün değil. Şimdi sizin e, muhafazakarlaşma meselesine tam bu eksenden hı. gelilebilir diye düşünüyorum. E, evet daha... yani o muhafazakarlaşma bir paralel koşut giden bir süreç olarak da e, muhafazakar e, simgelerin e, söylemin... Ulusal veya siyasette hakim düzeye geldiğini görüyoruz. Bir takım mimari özelliklerden, hmm. efendim bir takım sloganlara veya müdahalelere kadar bu süreçten bağımsız olmasa gerek. Şimdi tam da bunu belli bir tarihsellik içinde anlamak mümkün diye düşünüyorum. Bakın Türkiye'de e, bu neoliberal denen politikalar Dışı açık büyüme stratejileri, yeni sağ ismini ne koyarsanız koyun ama sermayenin mantığını bir biçimde öne çıkartan politikalar 1980 sonrası e, döneme ait. Şimdi bu dönem sonrasında özellikle askeri yönetimden sonra iktidara gelen partilere ya da bloklara bakın. Bunların hepsi bir noktada kendilerini yeniden üretmekte zorlandılar. Yani şunu söylüyorum. yani Bu türden gerçekten toplumsal Bölüşüm, toplumsal barış açısından son derece şiddet içeren, bölüşümde adaletsizlikler yaratan bir stratejinin gerek ekonomik olarak gerekse bu türden kentsel strateji olarak izlenmesinin yüksek maliyetleri var. Yani bir hegemonik blok olarak kendini üretebilmek çok kolay değil. Nitekim, yani o 12 Eylül sonrasındaki bu tür politikaları üreten partilerin hepsi bir biçimde siyasetin dışına doğru itildiler. Yani çünkü bu politikaların yeniden üretimi sadece toplumun e, bu politikaların olumsuz etkilenenlerini değil uygulayanlarını da çözen bir e, şeye sahip. İçeriye sahip çünkü bu hakikaten çok keskin bir ilaç ve herkese de e, bir biçimde sıkıntı yaratıyor. Bence iktidar sahiplerine de yarattı geçtiğimiz dönemde. Şimdi son dönemin e, mevcut iktidarın bu konudaki e, diğerlerinin başarısız kaldığı bir noktada zaten yükselerek bir alternatif olarak ortaya çıkışı ama sonrasında kendisini bugüne taşıyacak kadar bir e, işte hani yerel düzeyi dışarıda bırakırsak on, son 12 yıl falan gibi bir e, azımsanmayacak bir tek parti iktidarı açısından uzun bir süreyi yeniden üretebilmesinin arkasında bir başka projeyle buluşturabilme başarısı var. Ben onu yani bu Meta'nın mantığıyla e, muhafazakarlığı bir araya getiren bir sentez olduğunu ve bunu başarıyla bugüne kadar e, kendi içini de e, konsolde edebilecek bir biçimde e, bir siyasi egomonya dönüştürdüğünü düşünüyorum. Bugün geldiğimiz noktada aslında bu 12 yılın sonunda bunun da gücünün bir yere kadar olduğu gerçeğiyle karşı karşıyayız. Şu anlamda karşı karşıyayız. Bir yandan Gezi. Ama Gezi'nin gösterdiği o dirayet karşısında Hiktar blokunun kendi içinde başlayan tartışmalar. ki o Bence o tartışmaların Gezi'den ve toplumsal muhalefet, hoşnutsuzluk dinamizminden ayrı düşünmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bir biçimde bugünkü iktidarı da belli ölçülerde sarsıyor. Önümüzdeki dönemde bunun yeni krizlere evrileceği konusunda da önümüzde önemli ipuçları var. Ama yani bunun nasıl evrileceği konusunda bugün geziyle başlayan o toplumsal başkaldır ve muhalefetin kendisinin de nasıl bundan sonraki bir dönemde seyir izleyeceği belirleyici olacak diye düşünüyorum. Hocam teşekkür ediyoruz. Şimdi sizi bir soluklandıralım. Ee, bir adettendir. Bir size e, e, bir müzik ikram etmek isteriz. Ee, ne istersiniz sizin için e, bir istek parçada bulunmak e, şansınız olsa var mı aklınıza gelen? Ya, bu ismini çok tam hatırlayamayacağım ama e, Mamak cezaevinden yazılan hani bu Samsun Asfaltı'nın otomobiller şeyini ben çok severim eğer onu tamam hocam, sizin bir için bir Ankaralı olarak da bir Mamak şeyi yani. Ankara'nın bağlarını istemiyorsunuz. İstemiyorsunuz. <gülüyor> yani. O zaman dinliyoruz. Hey kondu evdeyim, sonum az Otomobiller ne güzel Yollarda on manzi. Günler kalktı, kutu kutu. Hey kondu ara bakayım yollar. gece kondu Samsun asfaltında otomobiller ne güzeldi yollarda olmam ne güzeldi yollarda olmam Samsun asfaltından e, hazır asfalttan yola çıkmış yani. Bir yandan da bu bütün kentin metalaşması, bunun bir e, sermaye, yaratım ve paylaşım süreci olmasının... ...bir bir, bir özelliği de, bunun gerçekten de e, bir kent bilimci olarak, e, çağdaş kent normlarına... E, ...bir e, yaşanabilir ekolojik kentleri çok da uyumlu bir e, süreçte işlemiyor. Yani bu metalaşma hem bir kapitalist, e, e, bir ...ve aynı zamanda anti ekolojik, anti kamusal bir boyutu da var. Bunu yani o TOKİ ile özdeşleştirdiğimiz, TOKİ mimarisi... ...işte alışveriş merkezleri, efendim bir beton yığını meydanları... ...bir bambaşka bir kültürel boyutu da var. Yani yapılan şey, metallaştırılan şey de çok da bizim rahatlıkla yaşanabilir... ...bulduğumuz, kendimizi özdeşleştirebildiğimiz bir şey değil. Bunun... Şu Şunun, şunun, şunun için soruyorum bizde bu işin siyasal ve ekonomik boyutun haricinde bir kent kültürü bağlamında da bizim yani Türk toplumu olarak kentlerle ilişkimizde... Ee, ...nasıl bir şey var? Yani biz kentleşmeden biz ne anlıyoruz? Bu metalaşmayı bir kenara koyacak olursak. Toki şimdi benim çok şey yaptığım bir... E, ...Toki eleştiririz. Toki'nin mimarisini, Toki'nin toplu konutlarını. Ama Toki gelmeden önce bambaşka kentlerde yaşamıyorduk. Yani müteahhitlerin hmm. elinden çıkan siteler veya işte o resmi lojmanların da... ...çok da Toki mimarisinden veya Toki ile özdeşleştirdiğimiz... ...kentleşme biçiminden çok da ayrı düşmediğini... Belki ben öyle düşünüyorum. Bunu neye bağlayabiliriz? Yani bizim bu kentle olan e, kültürel sorunumuz. Bunu şey için söylemiyorum işte halk plajlara hücum etti. Vatandaş denize giremedi. Hani bir kentleşme ve kentleşme ha, gibi kültürel boyutunda değil de. Yani kimse de aslında e, çok da evet biz böyle TOKİ'yi eleştiriyoruz. Ben hep onun çelişkisini yazarım ama her TOKİ kurasında da böyle... ...umutluluktan e, gözyaşları döken bir kitle de var ve... ...belki uzun vadede bunun sancıları yaşanacak, o... ...koparılan, o yaş yaşanabilir, çok daha ekolojik gecekondu... E, ...bağlamından alınıp, e, 70 metrekarelik... E, ...apartman bloklarına sıkıştırılanlar yaşayacak ama şu aşamada... ...bunun daha e, ayuka çıkmış bir tepkisi yok. Bunu nasıl şey yapabiliriz? Yani kültürel boyutu, kentleşmenin kültürel boyutu hakkında. Şimdi üç, üç tane... E, kentleşmeyi gerçekten tanımlayan dinamik güçten söz ettim. Bir tanesi e, gerçekten yani devlet aklı ile devletin mantığıyla üretim. Hı hı. Kent mekanı üretmekten söz ettim. Diğeri e, sermayenin mantığı çerçevesinde bir kent üretimi e, ve üçüncüsü emek gücünün e, emeğin mekana bakışı ve emeğin mantığıyla kent üretimi. Şimdi bu e, Burada gerek devletin gerekse de sermayenin e, mekan üretişi büyük ölçüde bir standartizasyonla sonuçlanıyor. Yani hani kendi içinde bu standartizasyonun dışına çıkan yer yer hani, e, bir güç gösterisi yapan o anlamda anıtsallaşan vesaire e, bir e, denemenin gerek emek e, gerek devlet gerekse de sermaye tarafında e, zaman zaman ortaya çıktığını görsek bile... Devlet açısından tabi bir e, kodlama, e, standartlaştırma, aynılaştırma. ...bir kontrol stratejisi olarak karşımıza çıkıyor. Bakın büyük kentlerimizin hepsinde grid planları vardır. Hı hı. O grid planların oluşunun gerisinde de bir e, kontrol, bir homojenleştirme, e, mekana kodlama... ...işte herkesin eviyle bilmem neyle kodlandığı daha kontrol edilebilir bir sistemdir. Yani dünyanın her tarafında da bu grid planlar bir devlet eğilimi olarak karşı çıkmazsanız... ...başka türden şeyler hani dinamikler devreye girmezse sanatsal vesaire şeyle... ...hep karşımıza bir standartlaştırma şeyi olarak çıkar. Sermaye açısından da benzer bir biçimde yani e, TOKİ bloklarının geri planındaki şey gerek devlet mantığıyla gerek e, sermaye mantığıyla hep şöyle bir şey değil mi? Maliyetlerin minimize edilmesine yönelik. Yani o TOKİ bloklarının Türkiye'nin dört bir tarafında görüyor oluşumuzun nedeni o tür planları, projeleri, kalıpları hatta inşaat kalıplarını her yerde aynı şeyle kullanmaya başladığınızda o tür bir standartizasyon giderek ucuza getiren bir nitelik kazanıyor. Şimdi bu iki mantığında kent mekanını bir anlamda işgal eden kolonileştiren ve kendi bayrağını diken anlayışı karşısında e, emek gücünün mekanları bakın şimdi bugün tonlarca eleştiri yapabilirsiniz gece bakın ama gece konduların o renkliliği yaratıcılığı daha işte böyle hani e, yerel çözümler üzerinden, malzeme üzerinden giden şeyi sorunlarını reddetmiyorum. Altyapı sorunlarıyla, direnciyle, deprem alanlarında yaratabileceği risklerin hepsine karşın içinde taşıdığı yaratıcılığın geri planında bu tür bir standartizasyon bu tür bir mantığından çok yaşamın kendisi üzerinden giderek bir yaşam mekanı ve ihtiyaç, ihtiyaç temelli davranmasından kaynaklı. Şimdi bugün ama geldiğimiz aşamada devletin mantığıyla sermayenin mantığının bir füzyon yaşadığı bir dönemde sandardizasyonun çok daha vahim bir hal aldığını görüyoruz. Yani hani nereye giderseniz gidin bakın aynı alışveriş merkezleri var. Sadece Türkiye açısından bir ulusal düzeyde bir homojenleştirme değil bu. Hani e, gidip e, Amerika'da. ...İngiltere'de, Fransa'da gördüğünüz bir alışveriş merkezinin aynısını Türkiye'de de görebilirsiniz. İşte forumlar burada da var galiba değil mi evet. Mersin'de de. Hani nereye giderseniz gidin aynı mantıkla. Yani işte alışveriş merkezlerinin en şey olanı sayılanlardan bir tanesi. Daha sokak düzenini daha e, taklit eden bir örnek olarak. Ama e, nereye gitseniz o işte aynı mantığın orada da taşındığı gibi. Dolayısıyla burada kültür dediğimiz şey bir farklılaşma, zenginlik anlamını taşıyorsa... Herkesin kendi e, aidiyetleri, hikayeleri üzerinden bir varoluş ve bir e, mekansallaşmayı ifade ediyorsa bu standarizasyon gerek e, devletin gerekse de sermayenin dayattığı bu standartizasyon bu tür bir kültürel farklılaşmayı da büyük ölçüde ortadan kaldıran bir nitelik taşıyor. Hani şimdi sulu önceki halini beğenmeyebilirsiniz ama gidin bugün bakın. Yani Türkiye'nin neresine koysanız bugünkü o villa türü yani işte şeyleri yapıları olur. Başka bir yere taşısanız da olur. Ama orada daha başka tür bir e, mimari. insanların o işte alır denen daha böyle hani yerellik üzerinden kendi dinamikleri üzerinden tanımladığı yaratıcı e, mekanlar büyük ölçüde yok oldu. Şimdi burada tabii bir de şey meselesi var. Yani bunun kültürle ilişkisi açısından bu içinde bulunduğumuz dönem dikkatle değerlendirmesi gereken şey e, bir de artık yani kültür e, ...demokrasi... E, ...beşeriyet... ...hep mekana yığılarak... ...ve kendini yeniden üte, üreterek... ...ve koruyarak var olmuştur. Yani hani... E, ...işte Efes'e gittiğinizde... ...hani e, bir tarihi... ...görürsünüz. Bugünkü... E, ...yaşamla şeyi yoktur ama... ...hani o günden kalan bir kültürün... ...birikimin parçasıdır. Bugünün dünyasının bu türden birikimlere... ...pek sabrı yok. Çünkü... Bütün, ...metalaşma dediğimiz süreç... Yarattığı metayı eğer ortadan kaldırmazsa kendisi krize girer. Yani hiçbir meta sonsuz korunmak için yapılmaz. Yani şuradaki cep telefonu e, ya da yani giydiğiniz gömlek neyse bugün kent mekanında o hale gelmiş durumda. Dolayısıyla bakın büyük kentlerde ilk kurulan alışveriş merkezleri şimdi yıkmaya başladılar. Ankara'da mesela o e, Atakule e, için yıkım. ...süreci işliyor. Başka yerlerde... ...yıkıp başka türden yapılara dönüştürüyor. Çünkü bu bir met olduğu sürece... ...bir ömrü var ve o ömrü... E, ...de tanımlayan dayanıklılığı değil. O ortamdaki... E, ...kabuller... E, ...kar edebilmesi vesaire kendini yani bir meta olarak üretiyor. Onu üretemediği nokta yıkıyor. Bu tabii... ...hani bu türden bir yaratıcı yıkıcılık... Bu türden bir sürekli bir recycle etmene yani yok etme mantığı aslında sadece mekanlara değil kültürlere yönelik de bir, e, bir şey söylüyor bize. Yani eskiden anladığımız anlamda daha kendisini dayanıklı kılan bir şeyle karşı karşıya değiliz. Bugün yani daha standart maktanıtlaşma denen Hı -hı. süreç diğer e, bir takım işte tokileşme dediğimiz süreçlerin hepsi aslında kültürel e, farklılıkları e, standartlaştıran uygulama olarak şey yapıyor. Böyle, bunu çok da hızlı yapıyor çünkü yani hani e, meta dediğiniz şey hızlı üretilip pazara girip hızla tüketilmesi gereken bir şey. Çünkü kar realizasyonu ancak öyle olur. Dolayısıyla burada mekanlar açısından da böyle bir mantık var. Hızlı biçimde üretecek hızlı tüketecek onun için hani e, işte köprüyü 3 e, yıl yerine 2 yılda bitirir misiniz diyorlar vesaire. Ama bakın geziden bir küçük örnek vereyim. Gezi'de bunca hareketlilik yaşandı. Sokaklar alındı, insanlar yürüdüler, koşuldu, geri şey yapıldı vesaire. Bunların önem bölümü iktidarın bugünkü ürettiği o hız üzerinden aynı mantığı kullanarak mücadele etti. Hı -hı. Ama bakın duran adam meselesi tek bir kişi bütün o şey karşısında neredeyse gezinin yarısını simgeledi. Çünkü o hız karşısında, o sürekli değişim karşısında durmak... Ve sabit bir yerden bir noktaya bakıyor olmanın kendisi bütün bu sistemi çok radikal bir eleştirse. İster yapan buna niyetlensin, ister niyetlenmesin. Ama bir ciddi eleştiri olarak bu hız ekonomisini, bu kültürleri, mekanları hızla yok eden, yerine hızla başka şeyleri koyan bir ekonomiyi ki bu hız demokrasinin de düşmanıdır. Çünkü demokrasi durmayı gerektirir, bir araya gelişi gerektirir. Kamusal bir tartışmayı gerektirir, gerekirse projenizi ertelemeye gerektirir yanlışlar yapıyorsanız. Ama bu anlayışın bunlara sabrı yok. Dolayısıyla e, bunun en radikal eleştiricisi tam da o nedenle duran adam şey gezi sürecinde yaptı figürü. O Hı. anlamda da bu aslında bir e, kültür üzerinden de iyi okunması gereken Hı. kültürlerin kendilerinin yeniden üretiminin giderek zorlaşması. ...anlamında da dikkat edilmesi gereken bir boyut olarak... ...bu içinde bulunduğumuz kentleşme dönemini ve onun kentleşme biçimini... ...bir biçimde sorgulamayı gerektiriyor. Diyor. Evet hocam sizi çok yorduk. Son bir sorum da yine... Söyleşimizin başında referans verdiğimiz bu Perihan Bayraktar'la yaptığınız söyleşide sonlarında vurguladığınız bir kamusal alan tartışması var. Orada e, Hafızan beni yanıltmıyorsa Meralar'la Meralar bir bağlantı kurmuştunuz. Yani evet. e, kamusal alan dediğimiz şeyin Türkçe'de bir siyasal alanda yani bu başörtüsü tartışmasında da gördük onu. Resmi olanı kamusal zannetme gibi şeyimiz var. Kentin meydanlarına baktığımızda geçit tören alanlarını meydan olarak tasarlıyoruz. Oysa kamu sağlan tam da farklılıkların buluştuğu, insanların o kentli e, bilincinin geliştirebildiği yerler. O söyleşide yine yanlış hatırlamıyorsam siz aslında her artık yaşam alanının, yaşam hücresinin kendi kamusal alanını yarattığını. Mesela sitelerin içinde sosyal tesisi var. E, spor tesisi var. Bir takım mekanları var. Ama sadece o sitenin e, şey sakinlerine ait. Aynı işte e, mera aslında ha. kamusal ama sadece belli köyün hayvanlarını otlatabiliyor. Dolayısıyla bir kamusal alanların yok olması minik ...kapalı sığınmacı kamusal alanların oluşmasıyla herkes kendi köşesinde sığınıyor. Burada bu, bu, bu giderken çok enteresan bir şekilde tam da insanların bir araya geldiği yerde... ...bu metalaşmanın ana dinamiği olan alışveriş merkezleri hmm. oluyor. Yani biz bunu Mersin'de çok ilginç bir şekilde yaşadık. Bu alışveriş merkezine ile tetiklenen gezi sürecinde burada bizim katıldığımız protestolara e, te, e, buluştuğumuz yer bir alışveriş merkeziydi. Yani çünkü bütün Mersinlerin herkesin bildiği tek yer orası olduğu evet. için daha sonraki Barış Meydanı'na gitmeden önce kitleler alışveriş merkezinde toplandı. Daha sonra e, o meydana gidildi. Dolayısıyla bir yandan herkes kendi küçük e, köşesinde, sitesinde veya e, banyosunda bir... Yaratıyor işte mahalle ortamını yaratan reklamlar görüyor site yaratıyor mahalleyi yok eden site kendi mahalle e, taklidini yapıyor bir yandan da biz insanların o kentteki o farklı kamusalların birleş, birleştiği yerde bir alışveriş merkezi Hı. dolayısıyla bir kamusal alan tartışmasının da gezi bu anda belki de bir, bir istisnaydı Hı. gerçekten de Taksim meydanı ilk defa bu kadar kamusallaştı bir mayısları e, haricinde belki de. Evet. Şimdi tabii e, kamusal mekan dediğimiz şey e, sadece bir e, sahne e, değil. Aynı zamanda bir toplumsal üretim ve yani şimdi e, Taksim Meydanı'nı üretenler Taksim Meydanı'nı e, işçi sınıfının bir, bir Mayıs'larıyla simgeleşen bir mekan olsun diye üretmediler. Ama bir biçimde devletin diye üretilen mekan ama tam da o devletin olma özelliğini, kamuya bir miktar açık olma özelliğini kullanarak zaman içinde Taksim'i çok bambaşka bir biçimde tanımladı. Ve o yani giderek hani devletin o kurumsal senin söylediğin biçimiyle işte hani o geçitlerin olduğu resmi törenlerin olduğu şeyi Taksim'i biraz ikinci plana itti. Orada zaman zaman bu işlevler yapılsa bile ama Türkiye'nin benliğine kimliğine insanların bilincine bir biçimde Taksim meydanı işçi sınıfıyla özdeşleşen bir biçimde işte yaşanan bazı talihsiz... Süreçlerde dahil olmak üzere ki o bile o süreçte hani bir tane olumlu taraf olduysa o işte Taksim'deki yaşanan o katliamın ee Taksim'i bir ee sınıfsal niteliğe büründürmede bir gerçekten hani ee yani. sembolik bir şey oldu. Şimdi burada ee bu türden bir kamusallık o zaman hani mekanın o fiziksel özellikleri bir miktar ilgili olsa bile toplumsal olarak nasıl inşa edildiği ve zaman içinde nasıl değiştiği ile ilgili. Zaten... Hani taksim meselesinin bu derece daha sonra da tepki toplaması ki gezi parkonun bir parçası olarak değerlendirmedir bir miktar bu tarihle de ilgili yani gerek Devletin, ama ondan sonra Taksim'in bir böyle bir sınıfsal, e, bir kamusal alan olarak işçi sınıfı açısından bu derece merkeziyleşmesi, bütün o sonrasında yaşadığı e, mekansal kötüleştirme, işte orayı biraz daha böyle hani e, salaş bir hale getirme şeylerine karşın insanların tepki gösterdiği bir şey oldu son alışveriş merkezi. Onda önemli bir etkisi vardı. Çünkü bir başka biçimde işte benim o sermayenin kentleşmesi dediğim döneme uygun bir, Taksim tanımlaması çabasıydı o Gezi Parkı'na o tür bir alışveriş merkezi. Onu diktiğiniz zaman sadece parkı değil Taksim'i de kaybedersiniz. Yeni Tekin başka bir takım denemeler de oldu. Başka şeyler de dikmek istediler. Bunların hepsi tabii hani kendi başına bir birim almak Alışveriş merkezi başka bir şey cami o bu bunların her biri kendi başına bir yerlerde mutlaka olur çok önemlidir ama başka bir tarihe müdahale halini almaya başladığında kendi anlamlarını da bir anlamda e, bir başka düzlemde tanımlamaya başlıyor bir siyasi kullanımı haline gelmeye başlıyor ama bir tespit yapılacaksa bu tabi yani 70'li yılların Taksim'i yeni, yeniden tanımlayan durumu karşısında 2000'li yılların e, işte 2010'larda e, Taksim'i bir kez daha tanımlama e, çabasına çarptı. O işte bir Hı. duvara çarptı çünkü orayı benimseyen orayı bir meydan olarak e, şimdiye kadar e, kendi değerleriyle ilişkilendiren çok geniş bir kesim bunu yapamazsın dedi. Tam da o bir yeniden tanımlama çabasına yönelik bir tepkiydi. Fakat şimdi burada tabii bütün bu e, kısmi başarılara karşın kamusallık kamusal alan tanımlaması son 20-30 yılda e, bu işte sermayenin kentleşmesi dediğimiz dönemde gerek devletin gerekse de e, sermayenin e, müdahaleleriyle ...bugüne kadar anlamaya çalıştığımız türden bir kamusallığı büyük ölçüde ortadan kaldırmaya başladı. Şimdi tabii benim orada şöyle bir tespitim vardı sözünü ettiğiniz yazım, yazımda. Yani giderek bugünün kentleri kamusallığı biraz mera mantığıyla Hı. tanımlıyor. Yani her köyün işte bu kimi durumda bir kapalı site, kimi durumda bir, bir özel kültür grubu ama kentim bütününe hitap eden bir kamusallık olarak değil de kendi küçük kamusalını kurarak ve oraya kimseyi sokmayarak yapmaya başlıyor bunu. Ben ona bir mera Hı -hı. kamusallığı dedim ama burada tabii köyünün merasına yönelik bir olumsuz değerlendirmeyi şu evet. anlamda yapmak istemem. Kendi tarihselliği içinde tabii. o başka tür bir gerçek. Çünkü köy bir ekonomik birim. Onun içinde o ekonominin ve kültürün üretilebilmesi, o günün gerçekliği içinde o kamusallık kendi evrenselidir. Çünkü e, yani her köy bir ekonomik birim olarak diğerleriyle ilişki içinde olsa bile bir ekonomik birim olarak kendi içine görece kapalıdır. Ve yani hani bu geçmişin o kültürel yapıları içinde de görece köylerin kendilerini yeniden üretimleri ancak bu tür bir kapallık içinde gerçekleşir. İster bunu beğenelim ister beğenmeyelim ama o günün gerçekliği olarak kendisine yine de bir kamusallık kuruyor uh -huh. ve bu mera. Yani hani başka kamusallıklar var, köyün camisi var, okulu var, meydanı var. Ama bir de ekonomik kamusal mekanı var, o zaman Mera. Şimdi burada yani 21. yüzyıla geldiğimiz noktada tekrar üretebildiğimiz şey Mera hı. benzeri bir kamusallık. Ama bu daha çok yani hani daha postmodern sayılabilecek bir ee, bir anlamda kabileleşme süreci. Hı hı. Kabileler haline geliyoruz. Hı. Ve her kabile kendi düzeni içinde bir kamusallık kuruyor. O kamusallık çok sınırlı bir kamusallık. Kendi dışındakine son derece düşman girdiği anda şey yapıyor kapıda kontrol ediyor. kimliği uygun mu? Kıyafeti uygun mu? içeride tanıdığı var mı tanımlıyor. Ve değilseniz giremiyorsunuz. İşte o yani alışveriş merkeziyle spor alanıyla işte diğer rekreatif şeylerle yüzme havuzuyla vesaire kendi küçük cemaatine. Kendi küçük e, kabilesine hizmet eden bir e, iç dünya ve o iç dünyayı anlamlandıran bir kamusal kuruyor. Kuşkusuz bu, e, bu büyük gerçeklik karşısında aslında yani toplum dediğimiz şeyin sosyolojik bir e, kategori olarak kendisini bir sosyal varlık olarak üretebildiği ölçek olduğu ölçüde de kaygı verici. Hı hı. Yani hemen hatırlatmak isterim belki hani bununla da bağlamakta da yarar olabilir belki negatif de bir şey ama... Ee, kabile düzenleri genellikle kabile savaşlarıyla biter. Evet. Yani hani kendi içinde barış e, kabileler arası bir ortamda bu derece bölünmüşken herkes kendi kaynağı etrafında e, bir anlamda küçük dünyasına sarılmışken e, iki tür sıkıntının çıktığını düşünüyorum. Bir tanesi sosyolojik diğeri siyasi. Sosyolojik olarak bugünün dünyasında bu derece parçalanmış bir dünyanın ee, ...sosyopsikolojik kendini yeniden üretme mekanizmaların çok sağlıklı kalabileceğini söyleyebilmek mümkün değil. Ama daha önemlisi, daha da önemlisi e, bu türden bir parçalanmış dünyada birilerinin o küçük dünyayı sıkıcı bulup kendi dışındaki kabilelere saldırması... Ee, sadece bir hani sosyolojik ve olarak ekonomik anlamda da diğer açılardan da e, başka yerlerden de pompalanmış düşmanlıkların arasında çok olasıdır diye düşünüyorum. Aslında büyük kentlerde e, sık sık şimdi etnik boyutuyla karşılaştığımız yer yer sınıfsal boyutlarla farklı gelir gruplar arasında mahalle savaşlarını yer yer görüyoruz. Önümüzdeki dönemde umarım bu öngörü yanlıştır ama kentlerin daha huzursuz bu kabile savaşlarının daha fazla görüldüğü alanlar olarak e, geleceğin... Ee, yeni siyasi ve askeri sorun alanları askeri olarak alıyorum bunu çünkü, çünkü bu e, militariste bir kentleşme e, güvenlik yani. vesairesiyle bilmem ne yani, yani daha e, sorunlu bir e, dünyaya sorunlu kentlere doğru gittiğimiz kanaatindeyim. Allah hepimize yardımcısı Hepimiz olsun. E hocam çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten teşekkür büyük ediyorum. bir keyifti sizi burada ağırlamak. Ee, bu daha başlangıç diyoruz. Yani daha başka programlarla e, sizi teşekkür burada tekrar ediyoruz. ağırlama şansına sahip olmamıyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sen Başarılar diliyorum bu yeni program ve e, hem radyo için hem de doktora programı çok için Çok teşekkür, teşekkür ediyoruz hocam. Kekemenin ikincisinde burada noktalıyoruz. ...kent, kültür ve medya çalışmaları... ...doktora programının sesi... ...devam edecek. Eğer pazartesi 10-10 geçi... ...pazartesi akşamları saat 9'da veya cumartesi 9.30'da... ...radyomuzdan, Mersin Üniversitesi Radyosu'ndan... ...102.8'den dinleyebilirsiniz. Diğer zamanlarda da... ...radyo.mersin.edu.tr adresinden... E, ...indirip dinlemeniz mümkün. E, programa dair... ...yorum, eleştiri ve önerilerinizi... ...radioetmersin.edi.tr... ...adresine bekliyoruz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Ulaş Bayrakların hazırlayıp sunduğu... Kekeme adlı programı dinlediniz.